Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecma'ina emma ba'd. Bugün 19 Nisan 2009 Pazar. Umdetül Fıkıh derslerimizin dördüncü dersini işleyeceğiz inşallah. Üç esassa da yaptığım gibi yine bir e, özür beyan edeceğiz inşallah. Bizim Selef'in böyle birkaç gün e, üst üste derslerimize tekrarlayacağız. Selef'in menheci ile alakalı yaptığımız bir ders vardı. 3 derslik Orada e, Tabi ona bir reddiye geldi Bir kardeş tarafından Tekrar beyan ediyorum burada İnşallah o reddiyeyi Allah şahit dinlemedim sildim bilgisayarımda da yok Sadece o orta taraflarından birkaç dakika bir de başından 3-5 dakika hariç e, Orada benim sö Söylediğimin dışında Farklı yansıtılarak sö söylediklerimin Bazı şeyleri mecrandan Diğerlerini dinlemedim. Orada ne kadar ne söylenmiş bilmiyorum. Dinlediğim kadarıyla söylediğim şeylerin bir kısmı mecrandan kaydırılarak söylenmiş. O noktada ben hakkımı helal ediyorum. Ama onun dışında mevzulardan fazla falan zaten helallik dilemek diye bir şey söz konusu olmaz. Bizim itikadımız, akidemiz bu yani. Ee, onun dışında sadece şey için söylüyorum. Orada kullandığım bazı lafızlar vardı. Ondan dolayı özür diliyorum. Hakkılarını helal etsinler. İnşallah. Kim üzerine alınmışsa, onu da söyleyeyim. Kim üzerine alınmışsa, hakkını helal etsin. Üzerine alınmayan, benim öyle bir derdim yok diyen yani, zaten yoktur. Onun da bir sorunu yok inşallah. Ama üzerine alınan kardeşler varsa, hakkını helal etsin inşallah. Evet tamam, onu da buradan beyan edelim. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Ne kitabı tahara. Ne işledik şu ana kadar Kitab-u Taharat'ta? Dedik ki, kitab Tahara, Bab-u Ahkam-ul Miyah, buraları geçtik. Hulikel ma'u tahuran, su temiz yaratılmıştır, bunu geçtik. Yutahiru minel ehdasi ve necaset, hadeslerden ve necasetlerden temizler bu su, geçtik. Fela tahsulu taharatu bima'in gayri, su dışında su bir şeyle taharet hasıl olmaz mevzusunu işledik. Fe izâ belegal ma'u kulleteyne, uke necariyen lem yunecisu şey, su iki kulleye ulaşırsa veya ak akan, akar bir suysa onu, hiçbir şey yetme. İlla levnehu, ta ...ancak illa rengi koksu değişirse hepsini işledik evet. ve ma'a zalik yensu bunun dışında necasetin kendisiyle birleşmesiyle su ee, kirlenir sonraki vel kulatani ma karaba bu eski bir tabirle ölçü bilimleriyle evet. beyan etmiş onların hiç birine girmiyoruz şimdi wa in şimdi kaldığımız yer wa evet. Zemze Tabi bunlara arız meseleler okladık. Biz araya mesele koyduk kitabını zikretmediği önemli olan. Onları geçtik. Şimdi yeni bir mevzu. وَاِنْ تُو بِخَ فِي الْمَا اِمَا لَيْسَ بِي تَهُورٍ Eğer suya temiz, bir, temiz olmayan bir şey karışırsa şey, ee, pardon temiz olmayan bir şey pişirilirse Ama bu temiz olmayan şeyden maksadımız ne? Temiz olup temizleme. Yani temiz bir şey karışıyor ama karışan bu şey temizleyen bir şey değil. Yani suya su karışmıyor mesela. Veya suya toprak karışmıyor temin veriyorsun. Tamam mı? Suya mesela temiz ol olup temizlemeyen bir şey karışıyor. Mesela patates pişiyor içinde. Tamam mı? Yani suda herhangi bir temiz madde pişerse. Veya buna karışırsa ve suyun ismine galip gelirse, yani su su olmaktan çıkarsa tabiri caizse, nedir bunun hükmü? Biraz bunlara arız meseleler var, onlara değineceğiz. Şöyle yapıyoruz, bir başlık atıyoruz. Diyoruz ki temiz suda, temiz bir şey pişirilirse, bu su temiz olup temizleyen su olmaktan kalkar, temiz olup temizleyen su olmaktan kalkar, temiz su hükmüne temiz olup temizlemeyen su hükmüne dahil olur. Şimdi su iki Üç türlüydü değil mi? Evet. Üç türlüydü. Birincisi tahur. Neydi bu tahur? Temiz, temiz olup temizleyen su. Evet. Yani bildiğimiz işte aslın üzerine indirilmiş su. İkincisi temiz olup temizlemeyen evet. su. Su temiz ama temizlemiyor. Neden temizlemiyor? Çünkü içine bir madde karışmış. Mesela temiz bir madde. Çay. Çay olmuş bu su. Çaylı su, boyalı su. Boya, çay bunlar temiz mi? Temiz. Ama bu su temizleyici olmaktan çıkmış. Ama temizleyiciden kastımız... Tahareti kaldırma noktasında. Tahareti kaldıran bir su olmaktan kalkmış bu. Yani boyalı suyla abdest alamazsın. Çayla abdest alamazsın. Şimdi bir de düşün ki herhangi bir su var. İçinde temiz olan bir şey pişiriliyor. Ama bu temiz olan bir şey karışmayan bir şey. Yani böyle eriyip yok olmayan, suda eriyip yok olmayan. Öyle düşün. Mesela patates. Bir tane patates attın içine. Veya bir parça şöyle kalıp et attın suyun içine. Bunu pişirdin. Şimdi bu su, bu attığın madde temiz mi? Temiz. Neyde pişirdin? Temiz bir suda. Tamam mı? Mesela işte et, çay, fasulye, mercimek bunların hepsi ney mesela? Temiz. Bunu attın temiz suyun içine ve pişiriyorsun. Tamam mı? İlim ehli icma etmişlerdir ki bu su ile eğer bu attığımız su değiştirirse bu şeyin tamamını, suyun vasfının tamamını ne olur bu su? Bununla abdest alınmaz. Tamam mı? Bununla abdest alınmaz. Çünkü o su o an top su olmaktan bizim bildiğimiz mutlak su olmaktan çıkar. Hangi suya döner? Mukayyet su. Allah bizle bize suyla temizlenin dediğinde hangi sudan bahsediyor? Temiz. Belli olan su bizim bildiğimiz. Peki bu belli olan su olmaktan çıktı mı? Çıktı. Neye döndü? Ya etli suya ya patatesli suya ya boyalı suya vesaire. Evet. Tamam Şimdi, temiz su içine karışmayan bir şey ile değişirse. Yani düşün ki bir su var, içine bir şey atıyorsun ama bu attığın madde böyle karışmıyor. Suyun içine karışmıyor. Yani suyun içinde yok olup gitmiyor. Tamam mı? Ama yine de bu suyu değiştiriyor. Mesela, düşünün ki bir kafir otu attın. Kafir otu nedir? Kafir otu, şöyle bir ot tamam mı? Suyun içine atarsın, suya çok güzel bir koku verir. Acı da bir tat verir ama. Tamam mı? Şimdi bu kafir otu böyle şeker gibi... Tamam mı? Böyle eriyip giden, içinde yok olan değil. Şimdi, attığın madde eğer içinde yok olan bir madde ona mümazece denir. Mümazeç, yani birbirine böyle karışmış, yok olmuş şeker gibi. Ama içine bir şey attım, bu eriyip gitmiyor. Tamam mı? Eriyip gitmiyor. Buna da muhalata denir aslında biraz da. Şimdi, o zaman diyoruz ki temiz su içine karışmayan bir şey ile, yani mümazeç olmayan bir şeyle değişirse ne olur? Yani içine bir tane kafur suyu attın. Kafur otu attın. Temiz bir suya. Bu kafur otu, suyu içine karıştı mı? Mümazici oldu mu yani? Mümazici oldu mu? Olmadı. Eriyip gitmiyor. Tamam. Bunun hükmü nedir? Kafur otu veya buna benzer, böyle içine attığında yok olup gitmeyecek, tamamıyla muhla suya... Muhla ha, muhla ha, çayı, ha, bunların hükmü nedir? Şimdi, üç görüş var. 3 görüş var. Birincisi diyor ki, sen suyun içine... Attığın bu temiz maddesi ama suyun içinde yok olup karışmayacak. Şeker gibi değil yani. Tamam mı? Mesela boya atsan ne olur? Tamamıyla suya karışır. Mümazece olur artık. Suyla iç içe girer. Değil mi? Evet. Ama diyelim ki kafur otu atsan o ot kalıp gibi duracak suyun ortasında. Tamam mı? İçinde gözü karışacak. Şimdi bu, bundaki hüküm nedir? Üç görüş var. Birileri diyor ki bu su temizleyip temiz olup temizleyici olma vasfından dışarı çıkmaz. Yani hiçbir zarar vermez. Ama mekruhtur yine de. Tamam mı? Şey, Emek pardon. ilk görüş diyorlar ki, bunu attığın zaman bu su temiz olup temizleyici olma vasfından hali olmaz. Yani bu su temizleyicidir. Temizdir ve temizleyicidir. Anladık buraya kadar. Temizdir ve temizleyicidir. Bu vasfını kaybetmez diyorlar. Ve mekruh da değildir kesinlikle bu suyu kullanmak. Bunları kimi söylüyor? Mesela bunlar Hanifiler, Şafiler, ondan sonra İbni Hazım Bizim kitabını işlediğimiz İbn-i Kudame, sonra Malikilerden bir kısım mesela İbn-i Hacip gibi. Tamam bunlar böyle diyor. Çünkü neden sen kafır otunu atsan e, kokusu değişti mi suyun? Biraz değişti. Peki tadını da biraz değiştirir değil mi? Ama karışmadığı halde değiştirir. değil mi Buna rağmen diyorlar ki bu su tahurdur. Yani abdest alabilirsin temizleyicidir ve mekür falan da değildir bunu kullanmak. Bu birinci görüş. İkinci görüşte diyorlar ki hayır su tahur olmaktan çıkar tahirye, tahir olmaya döner. Tahir su neydi? Temiz olup temizlemeyen su. Yani temiz olup kendisiyle abdest alamayacağın suya döner. Diyorlar. Evet. İşte bunlar da malikilerden bir kısmı. işte şafirlerden bir kısım. Hanbelilerden bazı fakirler vesaire bunu söylüyorlar. Diyorlar ki sen bunu atarsın kafur. Neden? Bu suyunun tadı değişti biraz koku, bir biraz değişti. Bu su yine temizdir ama temizleyici değildir. Abdest alamazsın. Bu da ikinci görür. Üçüncü görüşte diyor ki Birinci görüş gibi diyorlar, tamam bu su temizleyicidir, temizdir ve temizleyicidir. Bu vasfını, kay e bu vasfını kaybetmez ama mekruhtur. Bunu da kim söylüyor? Hanbelilerin meşhur görüşüdür bu. Temizdir, temizleyicidir ama mekruhtur. O zaman birinci görüşle üçüncü görüş arasında ne fark var? Birinci görüş diyor ki temizleyicidir, temizdir ve temizleyicidir, mekruh değildir. 3 görüş de diyor ki temizdir, temizleyicidir ama kullanırsan mekruhtur. İkinci görüş ne diyordu? Su temizleyici olmaktan çıkar. Temizdir ama temizleyici olmaktan çıkar. yani e, Ama abdest noktasında temizleyici, tahir, tahir etmekten çıkar. Tamam mı? Şimdi üçüncü görüş, yani bu Hanbelilerin meşhur görüşü. Bunlar ne diyorlar? Diyorlar ki işte erime, karışma olmayan su temizdir. Çünkü bunun içinde erime ve karışma diye bir şey olmadı ki diyorlar. Üçüncü görüş. Erime ve karışma olmadı ki. Bu bir kafir otu mesela. Veya e, herhangi bir madde böyle kalıp şeklinde, suda erimeyen yani, ama suya tesir eden yani. Herhangi bu temiz madde. E, suya karışmadı ki diyorlar. Niçin temizleyici vasfını kendisinden alsın ki diyorlar. Tamam mı? Çünkü Allah bize belli bir sudan bahsediyor. Bu o su vasfını görüşme, üçüncü görüşme Bu üçüncü görüş. Üçüncü, görüş tamam. Diyor ki, ya üçüncü görüşten başlıyoruz. Diyor ki erime kar ka ve karışma olmadan değiştirirse bir madde tamam. temiz bir madde bu su temizleyici vasfını kaybetmez diyorlar. Yani hadesi de kaldırır necaseti de izale eder diyorlar bunlar. Hadesi de kaldırır. Yani abdestlilik cünüp halini de kaldırır. Başka neyi de kaldırır? Necaseti de kaldırır. Hı hı. E peki ve, e, e, yani diyorlar ki ama bunun yanında da mekruhtur diyorlar. Yani yani terk eden ecir kazanır, yapan ise cezalandırılmaz. Mekruh bu demek kısaca. Hı hı. tamam mı? Ancak diyoruz ki bunlara mesela bunlara sorduğumuzda yani bu su değişti tamam ama neden hala yani bu su değişti sonuçta değil mi? Sen bunu attın. ...neden hala bu su temizleyici vasfını korusun ki? E, su değişti artık bir kere. Tadı kokusu değişti. Millete e değişti artık. Kull evet, yani değişti sonuçta. Diyorlar ki değişti ama çünkü bu değişim... ...mümazece sebebiyle değil... ...mücavere sebebiyledir. Mümazece ne? Şey Birbirine mi? iç içe girip yok olmak birbirinde. Artık tek bir madde haline dönüşmek tabiri caizse. Buna işte diyorlar ki bu değişim mümazece... ...bu değiştirimde mümazece olmadı... Mücavere oldu. Mücavere aslında nedir biliyor musun? Şurada bir kuyu düşün içinde su var. Yanında bir köpek ölmüş. Evet. Köpek na, pis mi? Pis. Bu kö köpek eridi, çürüdü, kokusu iyice etrafa yıldı. Bu 2 metre ilerisindeki su birikintisine sinecek midir bu kokusu? Sinecektir. Sinecek. Ama buna rağmen biz o suya ne deriz? Temizleriz. Neden? Çünkü mücavereden dolayı. Yani içine girmemiş o. Diyorlar ki işte bu da mücavere gibidir yani. Sanki hiç içine girmemiş gibi. Çünkü bir karışım olmadı. Diğerini zıttı yani. Heh, diğerini zıttı. Tamam Yani burada mümazeceyle bir karışım olmamış. Bakın bu istilahları aklınızda olsun. Fıkıhda hep kelimeler gelir. Mücavere ve mümazece. Mümazeceye örnek. Şekere attın eridi karıştı bir madde oldu. Bu mümazece. Mücavere de tamam mı? İçine bir şey attın. Bu attığın şey karışmadı ama bir tesiri var yine de. O attığın şeye. Buna da mücavere denir. Tabiri caiz. Mücavere civarında olmak aslında. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. Diyorlar ki bunlar mesela bir köpek ölse İki, bu kö ölü köpeğin 2 metre ilerisinde bir su birikintisi var. Bu su birikintisinin içinde de işte 5-10 litrelik bir su var. Bu köpeğin kokusu o suya tesir edecek mi? Eder mutlaka eder. Yani pis bir koku çür çürüyor gidiyor değil mi? ediyorlar e buna rağmen o su temizleyici vasfından kaybetmez. Neden? Çünkü o, o her ne kadar suya tesir etmişse de koku noktasında bu Gerçekten. suya mümazece olarak karışmamıştır. Mücavere olarak karışmıştır. Diyorlar ki işte bu yüzden biz deriz ki Ee, on, onlara dedi dediğimizde yani bu su sonuçta değişti. Niçin hala temizleyici olsun ki diyorlar ki? Çünkü bunun değişmesi mümasece ile değil, mücavere ile değil. O yüzden bir zarar olmaz. Temizleyici vasfını korur diyorlar. Peki o zaman neden mekruh diyorsunuz diyoruz bu sefer onlara? E tamam madem ki temizleyici vasfı, değil mi? Evet. Güzel bir itiraz evet. değil mi mesela? Alimler bunlara itiraz veriyor. Şimdi mezhepler bakın hepsi birbirinden alim. Allame'tul Cihan bunlar. Sen en böyle iddialı olduğun mevzu bir mezhep aliminin yanında cevabı 5 dakikadır tabiri caizse. Böyledir bunlar Hani O yüzden hepsi birbiriyle tarih boyunca münakaş etmiştir de güzel güzel. Şimdi diyorlar ki o zaman neden Mekruh? Madem ki bu temizleyici vasfını kaybetmeyi diyorsunuz. E eh, Mekruh'u neden dediniz? Diyorlar ki çünkü bazı alimler, bu alimler diyor ki çünkü bazı büyük ulemalar bunun temizleyici vasfından tamamıyla gittiğini söylüyorlar. Tamam mı? Yani ihtilaf çok güçlü olduğu için biz de diyor arada bir yol tutuyoruz hani ihtilaftan kurtulmak için. İhtiyatı seçiyoruz diyor. Ne diyoruz? Tahurdur ve mekruh değildir. Ne de diyoruz ki e, temizleyici değildir. İkisini de demiyoruz. Diyoruz ki tahurdur ama mekruhtur. Çünkü ihtilaf çok güçlü. İhtilaf da güçlü olduğu zaman bir şey mekruhluğa döner diyorlar. Tamam Anladınız bunu? Böyle söylüyorlar. Ancak diyoruz ki Allahu Alem bunlara reddiye babından buna diyoruz ki bir kere Hilaftan dolayı yani bu ihtilafı sebep gösterilerek bir şey mekruh demeniz zayıf bir ihtimaldir. Zayıf bir kavildir yani. Yani düşün ki mesela bir şey A mı B mi C mi? Mesela ikimiz tartışıyoruz. Ben diyorum ki bu mevzu A. Sen de diyorsun ki bu mevzu B. Ama ortada da bir yol var. İhtilaf çok güçlü olduğu için ben diyorum ki aslında bu A'dır ama şu şu şu olursa daha iyi olur. Yani diyorlar ki bu temizdir ama mekruh dersek daha isabetli olur biraz tamam mı çünkü ihtilaf çok güçlü ihtiyaten deriz bunu biz de diyoruz ki işte ihtilafın olması bir şeyin mekruh olduğuna delalet edecek bir kareine değildir aslında tamam mı diyoruz ki yani bir şeye mekruh demek şer'i bir hüküm ortaya koymak değil midir bir şeye mekruh demek şer'i bir hüküm beğenmek. şimdi siz buna mekruh dediniz buna ne yaptınız şer'i bir hüküm koydunuz dediniz ki temizleyicidir bu bir hüküm mekruhtur bu da bir hüküm ikisi de bir şer'i hüküm Diyoruz ki yani bir şeye mekruh demek şer'i bir hüküm koymaktır. Ve şerhi şer'i bir hüküm koymak da şer'i bir delille olabilir ancak. Bir şeye mekruh demek için senin önünde bir şer'i bir delil olsun ki sen ona mekruh de. Yani insanlar ihtilaf etti o yüzden bize ihtilaftan çıkmak için buna mekruh diyelim. Bu şer'i bir delil değildir. İnsandan ihtilaf etmesi. Anladınız mı buradaki ince noktayı? İhtilafın bulunması yani hatta bir mevzuda ihtilafın bulunması ne üzerinde ittifak edilmiş ne de it, ne de ihtilaf edilmiş bir karine bir sebep değildir yani. Antabilir misin? Bir sebep değildir. Yani bir şeyde ihtilaf var. işte o ihtilaf tam dolayı biz bu hükme mekruh diyelim. Bir şeyde ihtilafın olması şer'i bir şey değildir yani. Bir karine değildir. Tamam. Ne üzerinde ittifak edilmiş ne de ihtilaf edilmiş bir karine değildir bu yani. Ondan sonra diyoruz ki mesela bunlara, hilafı her zaman şer'i bir hüküm konulmasına sebep kabul edersek, yani hani biz ihtilafı her zaman ihtilaf vardır diye şer'i bir hüküm e, koyarız, böyle bir şey e, söylersek, tamam böyle bir şey kabul edersek, o zaman her hilaf edilen bir mevzuda bu mekruhtur dememiz olur. O zaman mekruh olmayan bir şey kalmaz. Çünkü birçok mevzuda ne var? İhtilaf var. O zaman her şeye mekruh hükmü koymak zorunda kalıyoruz. O yüzden diyoruz ki biz siz ne yapıyoruz bu konuda? özür diliyoruz. Burada bu getirdiğiniz illeti kabul etmiyoruz. Tamam? Anladınız mı? Bunda kimse söylememiştir zaten. Yani bir e hani sen her e ihtilaflı olan e konuya o zaman mekruhtur de çık için içinde. Anlatabiliyor muyum? O yüzden diyoruz ki hilafı biz itibar alırsak, oho, o zaman her ihtilaflı mevzuda mekruh demek zorunda oluruz. Bunu da kimse söylemez zaten. O yüzden diyoruz ki yani hilaf iki kısımdır. Böyle bakarız ona. Bir zayıf hilaf ihtilaf vardır. Bunu itira itibar almayız. Zayıf iti, ihtilaf vardır, bunu itibar almayız zaten. Yani çok zayıf bir e, ihtilaftır. Bunu zaten itibar almayız. Hadi şairin dediği gibi. Leysa kullu hilafin caa muhtabara illa hilafun lahu hazm minan nazar. Yani her diyor ki şair her e, ihtilaf böyle muteber değildir. Ancak böyle kendisinde biraz pay olan ihtilaflar hariç. Tamam. İki, iki, bir i̇htilafın bir de ikinci kısım vardır ki işte bu da güçlü olan ihtilaf. Burası önemli işte arkadaşlar. Mesela bakılır ki her iki tarafında da güçlü deliller var. Tamam mı? İki tarafında güçlü delilleri vardır. İşte bu mesele güçlü bir hilaftır. İşte burada denilir ki hilaftan çıkmak ihtiyahtır. ihtiyattır. ya yani fazla bunu söylersin. Ama böyle bir şer'i hüküm koymasın yani. Bu mekruhtur diye falan. Dersin ki hilaftan kurtulmak için bu bir ihtiyattır deriz. Ancak bunun sebebi hilaft olduğu için değil. Deliller ihtimalli olduğu için. Bizim zihnimizde. Dinde değil, deliller ihtimali yoktur. Bizim zihnimizdedir. Bizim acizliğimizdir. Tamam mı? Evet. Evet. Peki ikinci görüş neydi? Dedi ki bu su temizdir ama temizleyici olma vasfından çıkar artık. Değil mi? Bunlar neyi deli getiriyorlar? Diyorlar ki bunlar, yani ne olursa olsun sonuçta bu attığın şey mümazeci olmasa bile, tam bir karışım olmasa bile, sonuçta bunun kokusu ve tadı değişmedi mi? Değişti. O zaman Allah'ın mutlak olarak bahsettiği sudan çıktı, mukayyet suya döndü. Değil mi? Mukayyet suya döndü. Mesela diyorlar ki kafirotunu attık diyelim. Yani bu kafirotu sonuçta tadını ve kokusunu değiştirmedi mi? Yani sirayet etmedi mi suya? Etti. İster mümazeci olsun, ister olmasın. Bana ne? Böyle bakıyorlar oraya. Yani sonuçta bu suda bulundu bunun bu bir madde mutlaka. Yani diyor ki madem ki bu su to, tadı veya kokusu değişti bu delil ki zerre kadar bile olsa çok küçük bile olsa bir karışım olmuş ki. Tamam mı? Bir karışım olmuş ki bu suyu si, sirayet etmiş. Anlatabiliyor muyum? Ancak diyoruz ki Allah'u u Alem yani Allahu u Alem her ne kadar üçüncü görüşe çok saldırısı da diyoruz ki üçüncü görüş güzeli. <gülüyor> Neden? İhtiyatı alalım burada. Ama mekruh demiyoruz onlar gibi. Diyoruz ki su temizleyicidir. Çünkü asıl suyu net bir şeyle asıl vasfından çıkarabilirsin. Tamam. O yüzden diyoruz ki ihtiyaten almamaktır. Ama su da bulamazsan bir zarar vermez inşallah. Bundan başka. Tamam bir Birinci görüş alın. Birinci görüş. Temizdir temizleyicidir. O ya, su te temizleyicidir. Temizleyicidir. Onu almış oluyoruz zaten. Yani, ne manada almış oluyoruz? Diyoruz ki ihtiyaten onu kullanmayalım. Yani böyle görmeyelim ama şey diyemeyiz buna yani evet. tamamıyla hayır bu su temizleyici vasfından çıkmış diyemeyiz yani ama başka suyun bulunmasıyla da öyle bir suyla hiç ihtiyattan dolayı ihtiyattan kurtulmak için hiç mübaşeret etmeyelim yani o ilgilenmeyelim evet. meşgul olmayalım bu suyla ha? şimdi yeni bir şey söyleyelim konu mesela temiz olan suyun temiz olup da suyu kendisinden korumanın meşakkatli olduğu maddeyle değişmesi diyelim mi yani bir tane temiz su var tamam mı Yani bu su temiz ama o suyu kendisine karışacak olan şeylerden korumanın çok zor olduğu bir su düşünün. Yani diyelim ki senin bir böyle bahçen var, bahçenin havuzu var. O, o havuzdaki suyu kullanıyorsun sık sık. Evet. Tamam mı? Bir yerden akıyor. Ama havuzun etrafında o kadar çok böyle işte toprak, ağaç, dökülen yaprakları var ya bu ağaçların. O kadar çok ki bundan şimdi bundan kurtar, kurtarabilir misin o havuzu? Çok zor, çok meşakkatli. Yani rüzgar gelecek, uzaktaki bir yaprağı bile, her tarafı yaprak. Mesela bizim köyün havuzlarında çok görülür bu. Hep böyle yapraklar karışır, su böyle biraz bulanıklaşmaya başlar. O hani rengi yeşilleşmeye böyle biraz başlar falan vesaire. İşte insanlar yanından yürür havuza, toprak moprak düşer vesaire. Her şey olur. ya Bundan ne? Temiz sudan... Ne yaparsın bunu? Temiz sudan kaçınması çok zordur, meşakkatlidir. Mesela ne gibi? İşte... Bu mesela günümüzde de buna denk geliriz. Mesela işte binaların başında bulunan, ye tepesinde bulunan su bidonları. Değil mi? Onların içinde yosunlar çıkıyor. Bak mesela yosun da buna örnek verirler. Hani yosunlaşmaya başlıyor kökleri falan. Değil mi? Bu yosun belli bir süre sonra suya sirayet ediyor tadına, değil mi kokusuna falan. İşte böyle meşakkatli sudan, yani temiz olacak ama bu şeyler. Böyle temiz o, olan şeylerden korunmanın meşakkatli olduğu sular var. Bunların hükmü nedir? Yani örnek verelim. Mesela bir su etrafında ağaçlar var rüzgar geliyor yapraklarını suya düşürüyor ve bu suyu değiştiriyor bu yapraklar mesela ve e, veya yani suda biten yeşil yosunun mesela suyu değiştirmesi gibi anladık burayı suyu değiştirmesi gibi bu önemli çünkü binalarda bulunan su doperleri vs. bunları söyledik zaten ne olacak bunun bunlarla abdest alabilir miyiz neden şimdi Allah azze ve celle bize dedi ki suyla abdest alın hangi su asıl üzerine yaratılmış su doğru mu Asıl üzerine Bu su asıl üzerine yaratılmış su mu? Değil. Yani, yani değişmiş olan su bu yaprakla değiştirdi. Asıl asıl yaratılmış su olmaktan çıktı. Çünkü asıl yaratılmış suda o yaprağın kokusu tadı vesaire yoktu. Ne olacak bunun? Ülke? İki görüş meşhur. Birisi diyor ki bu su tahurdur. Yani temizli temizleyicidir. Aynı asıl su üzerine bakidir. Hiçbir zarar vermez suya. Diyorlar. Ve bu cumhur ulemanın görüşüdür. Cumhur ulemanın görüşüdür. Hiçbir zarar vermez bunlar suya. İstediği kadar değiştirsin. Hiçbir zarar vermez. Bu da Şafirlerin, Hanbelerin, Malikilerden bir kısmının görüşüdür bu. Hatta Zahir mezhebinin bile görüşüdür bu. Yani İbni Hazm'in ise. Sonra İbni Teymiye'de bu görüşte. ikinci görüşte diyorlar ki hayır bu su ne olur? Tahuriyeti gider. Bu su temizdir ama temizleyici değildir. Temizleyici olma maddesinden ne yapar? Çıkar diyorlar. İşte bu da Malikilerden bir görüş. Tahir. Malikilerden. Tahirdir diyorlar. Tahur, tahurdan çıkar, Tahir'e dönüşür. Şimdi Eren abi ilk derslerden veren olduğunda tahir dediğim zaman tahur dediğim zaman direkt kast, kastımı anlıyor. Tahur temiz olup te, şey tahur temiz olup temizleyen su. Bildiğimiz çeşme suyu, yağmur suyu. Tahir ise temiz, temiz olup temizlemeyen su. Yani içine temiz bir madde karışmış su vasfını kaybet, kaybetmiş biraz talı kokusu rengi. Buna tahir denir. Su temizdir ama temizleyici değildir. Tamam mı? Bu. İşte ikinci görüşte diyor ki bu tahur değildir tahir olur diyorlar. Birinci delilin görüşleri ney? şey delilleri neyi birinci görüşün diyorlar ki bir kere icma var diyorlar bunda icma var hatta İmam Nevi mecmu e, el-Mecmuda icma'yı zik ediyor diyor ki icma endir diyor bu su temizdir ve temizleyicidir icma endir diyor ancak Allahu Alem dikkat edin arkadaşlar bak Ablul Kadir sana dikkat et icma vardır dedi değil mi şimdi bu birinci görüş icma var mı e, ikinci görüşü söyledik İcma yok demek ki. O yüzden biz diyoruz ki yani Allahu alem burada tam icmaya söylemeyiz. Çünkü ikinci görüşte Malikilerin bir kısmı ayrılmış. burada. O yüzden icmanın olduğunu tam söyleyemeyiz. Ha icmamun akid olsa bu, bunda daha çok bir bahs lazım aslında. İcmamun akid olsa tamam deriz. Bu de, evet. kökten çözüldü sorun ama tam icma var diyemiyoruz. O yüzden diyoruz ki bu sizin getirdiğiniz bu delil e, çok net değil. Yani bunlar delil olarak icmaya getirdiler. İmam Zehebî hatta şey eee İmam Nevevi hatta Mecmua'l-Mecmu'da ki el-mecmû' dehşet kitabıdır. Tamamlayamadam efadetti Allah rahmet etsin. Burada icmaizik diyor mesela. Ancak diyor ki Allah halem burada nazar var yani. Çünkü Malikilerden ne dedik? Hilaf mahfuzdur. Rift vardır yani. Muhalefet edilmiştir. Tam icma yoktur burada. O yüzden ikinci olarak delilleri diyorlar ki diyorlar ki bundan sakınmak çok zor oldu çok zordur diyor. Yani bundan sakınmak çok zor. Sen nasıl suyu Koruyacaksın, yosun gelmesin, yaprak, rüzgar esmesin, e, o yaprağı havada uçurup suya atmasın. Yani bu çok zor olduğu için meşakkatli. E Allah da Kur'an'da demiyor mu? وَمَا جَعَلَىٰ لَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Allah size dinde ne yapmıştır? Bir zorluk kılmamıştır size, göstermemiştir. E, o yüzden diyorlar ki caizdir diyorlar. Biz de diyoruz ki o zaman bunlar iki görüş söyledi değil mi? Birinci, iki delil söyledi. Yani bu meşakkat ayetleri ve hadislerini öne sürdüler. Tamam mı? Onu bir de icma ezik dedi ki icma tam olarak değil. Çünkü icma burada tam olduğunu söyleyemez. Çünkü malikilerden bir kısmı mukhalefet etmiştir buna yani. Baktığımız zaman malikilerin kitaplarında var bunlar. Ha, bu delili söylediğiniz, bu, deli, bu deliliniz ise ayetteki meşakkat bunlar güçlü delil. Doğru, çok güçlü delil. Peki ikinci görüş ne diyorlar? İkinci görüş diyorlar ki hayır. Abicim bu ta tahur olamaz, tahirdir bu su diyorlar. Temizleyici olamaz, temizdir ama temizleyici olamaz bu su. Neden? Diyor ki yani eğer su yani diyorlar ki bunlar mesela eğer su temiz bir şey ile e, değişirse tahuliyeti gider. Tahir olur. Neden? Burada meşakkat olup olmamasında fark yoktur diyorlar bizim için. Umumumuzda bile değil tabiri caizse. Çünkü illet diyorlar bak şimdi illet değişip değişmemesinde değil mi? Evet. Değil mi? İşte, e diyorlar ki he, hani biz e, kaideleri de söyledik ilk derslerde. El hukmu yedur maa illetihi vücuden vâdemen. Yani illetin evet. varlığına veya yokluğuna göre Ne olur? Değer kazanır. Hüküm illetin varlığına... Şimdi burada illet neyi değişip değişmemesi? Suda var mı bu illet? Var diyorlar. Bitti o zaman bizim için. Yok bunda meşakkat vardı. Yok rüzgar için uçurdu bizim. Umurumuzda değil diyorlar. Hatta reddiye veriyorlar birinci görüşe. Diyorlar ki peki bu meşakkatlı şey. Pis şeyler içinde olsa yine temiz mi diyeceksiniz? İşte rüzgar geliyor. Fareyi, ölü fareyi uçurdu bilmem... <gülüyor> şöyle oldu yok bir rüzgar geldi orada birisinin pisliğini tuttu suya attı hep bu vuku buluyor hiç kurtulamıyorsun kuru bu tezek. pis şeyde geldi işte meşakkatlidir diye. temiz mi diyeceksiniz meşakkatlidinden anladın mı olur da yani, köy yerde kuru tezek uçar ya yani, kuru tezekler vesaire bilmem şey de. yani değil mi yani ne yapacağız yani pis şeyde niçin bunu o zaman demiyorsunuz diyorlar birinci görüşe böyle reddiye var evet. diyorlar ki bu aynı necaset olayı gibidir nasıl necaset suya düştüğü zaman biz bakarız Pislettim pisletmedim abi. Bizi ilgilendiren buradaki illettir. Anladın mı buradaki görüşlerini? Buradaki illettir. Ancak biz yine de diyoruz ki Allahu alem tercih edilen görüş hangisi? Birinci görüş. Neden? Çünkü biz kimiz? Miskin talebeler. Burada cumhur ulema neredeyse icmaya yakın görüş varken ikinci görüş bize istediği kadar illet millet desin. Ben onu almayı zarret edemem. Eğer siz alıyorsanız alın. Ona bir şey demiyorum. Kimse de size bir şey diyemez. Anladın mı? Ama Allahu alem raci olan cumhurun görüşüdür burada. Burada işte 4 mezhep var. Mahalikilerin bir kısmında da çünkü birinci görüş. 4 mezhep var. Zahiriye mezhebi var. İbn-i vesaire. İmam Nevi icmaizlik ediyor. Her ne kadar icma tam diyemezsek de. O yüzden birinci görüş raci. İki diyoruz ki yine reddiye verme babından. Bu pislik biraz ayrı bir bab. Anladın mı? Çünkü pis pisliği korumak temiz şeyi korumak gibi değildir. Çünkü temiz şey her, her yerde vuku bu bulur. Toprak gelir, toz gelir, ağaç yaprağı gelir. Ama öyle her yerde pislik yok ki. Evet. İkide bir gelsin suya. Anlatabiliyor önlem muyum? Önlem alabilirsin bir şekilde belki. Evet. evet. Ve önlem alamasan bile ay, ay, pislik ulaşacağı ayda yılda birdir. Anlatabiliyor muyum? Ayda yılda birdir yani. Evet. O yüzden diyoruz ki birinci görüş raci. Yani e, kendisinden bu işte depolarda su değişiyorken şeyden dolayı vesaire yosundan yapraktan bilmem ne bu sular temizdir. Abdest alırsın gusülü edersin. Şimdi son kısa çok kısa bir 5 dakikalık kaldı inşallah. Yani uzun süre durduğundan dolayı bile değişen sular oluyor. Alimler bunda karışmış. Hani su uzun süre durduğu zaman. Yani sen tut çeşmeden bir şaşala su doldur. Git 3-5 sene sonra bak mesela. Dur. Durdun. Hiç unutmuyorum hazır mevzu gelmişken atayım. Benim e, Yusuf diye bir arkadaşım vardı çok sevdiğim Yemenli. Bizle fıkıh dersinde e, aynı halkadaydı. O beni evden alıp eve bırakıyordu arabasıyla Allah razı olsun. Hatta şeyde de imamdı. Medine'de de bir cami imamıydı kendisi. Mescid imamıydı. Benle beraber şey, işte bizim Şeyh Abdülhalim derslerine beraber gidiyorduk. Bir tane arabası vardı. Geliyordu beni alıyordu gece 4'te Biz gidiyorduk çünkü şey yetişmemiz lazım. Sabah namazına mescide yetişmemiz lazım. Medine İslam Üniversitesi'nde yakın bir mescitti. Ben de Medine İslam Üniversitesi'nde çok uzak oturuyorum zaten. Çok uzak derken biraz uzak oturuyorum yani arabayla gitmesi gerekiyor. 10-15 dakika yolda kalıyoruz. Gidiyorduk işte gece 4'te falan geliyordu beni alıyordu öyle gidiyorduk mescidede biraz oturup namazı bekliyorduk dersten sonra şey oluyordu e, namazdan sonra derse başlıyorduk şimdi bugün ders bitti park ettiğimiz böyle mescidin yanında arsa gibi bir yer var arsanın da yanında böyle şey var su birikintisi aynı bu olay böyle e, birisi bunu tarla bahçe abdes muhabbet için kullanıyor belli yani birisinin çünkü arsası ve o değişmiş içine yaprak şey girmiş, temiz şular karışmış böyle, su böyle bayağı bir değişmiş. Biz de o gün o dersi işlemişiz. Dur dedim, hemen bununla bir pratik yapın dedim, Yusuf gel, ta l. dedim ahi. Geldi Yemenli kendisi. Çok da samimi böyle esmer bir çocuk, benim e, şeyim de yani yaşadım da. İmamdı da kendisi Allah razı olsun, hafız. Çok da böyle çalışkandı maşallah. Dedim ahi dur şimdi, senle dedim pratik yapacağız. Bu suyu soruyorum dedim sana. Bu suyla abdest alınır mı alınmaz mı? Şimdi şöyle düşünüyor. Pis sular, temiz sular şu bu falan. Bugünkü mevzu böyle zihninden geçiriyor biliyorum yani. Dedi ki bu su temiz sudur. Dedim tamam da temizden hangisini kastetirdim? Tahur mu Tahir mi? Tahur mu Tahir mi? Dedi ki Tahir. Yani temiz olup temizlemeyen su. Dedim neden? E dedi ki, çünkü içine değişmiş. E dedi, dedi ki su temiz bir şeyle değişirse Tahir olmaz mı? Dedim olur da bir illeti unuttun. Çünkü aslan öyledir ya, aslan doğru söyle Ama dedim bu meşakkatten dolayı mı? Meşakkat var mı bunu adamın korumasını? Hani de oraya bak aklıma gelmemişti vesaire. Yani insanın başına geliyor bu hayatında. Özellikle bu o zamanlarda çok önemli şekilde işlenmiş bu mevzular. Neden? Çünkü o zaman da su yok. Ad adamın bir bardak su, tabii ki, tabii ki. şey gibi yani servet yani adam. Hani düşün bir adamın havuzu var, içinde su var. Bak ki, şimdi. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Diyor ki size altlarından ırmaklar akan cennetler. Hep bunu söyle hep bunu Allah aşkına bu her insanın iştahını çok açar mı? açmaz değil mi? Dikkat edin. Yani öyle çok büyük bir şey gibi gelmiyor sanki değil mi zahiren? Hani bunu duyduğun zaman. Altlarından ırmaklar akıyor. Yani ırmak bugün her yerin, bugün bir boğazın önünden bile bo dil ırmak koskoca deniz akıyor adamın villasının önünde yani. Hani çok böyle teşvik edici gibi görünmüyor sanki bazı insanlara zahiren değil mi? Ama dikkat edin Allah hangi topluma hitap ediyor o zaman? Çöl, çöl ehlinin, çöl. Adam ırmak duyduğu zaman bitiyor, ölüyor, eriyor yani. Anlatabiliyor muyum? Bak hep o onların sevdiği şeyler. Bal. Hani diyor ki işte cennet havuzu baldan daha daha tatlı. Abi sen baldan daha tatlı bir şey çok sever misin? Biraz şerbet içiyor zaman genizimiz kaşınmaya başlıyor. Değil mi? Böyle yanmaya başlıyor. Hani o kadar çok şey sen ne yapacaksın? Sütten daha beyaz. Yani ne yapacaksın o kadar? Hani böyle çok iştah. Ama Arap bunu duyduğu zaman örüyordu, bitiyordu yani. Eriyordu yani böyle. Anladın mı? O bal. Pahalı bir madde. Bugün balın zekatı var mı yok mu? Münakaşası var mesela. Bağ Pahalı bir madde. Süt. Anlatabiliyorum. Arap için bunlar hayattı. Çünkü Arap her zaman nasıl su bulsun içmesi doğru düzgün. Süt içiyordu mesela. Değil mi? Hemen havuzdan bahsediyor. Süt. Baldan daha tatlı. Altlarından bak hep onların o gün örfünü. O yüzden alemler ne diyor? Allah Azze ve Celle madem ki o topluma hitap etmiş ve onların en istediği, en çok beğendiği şeyleri onlara sunmuş ayetlerde biz buradan ne anlayacağız? Demek ki herkesin sevdiğine göre muamele Yapacak Allah Azze Şimdi bunu neden söyledim? Şimdi bu, bunlar çok değerliydi bu tür mevzular o zamanki insanlar için. İnsanın bir havuzu vardı bütün köy ondan şey yapıyordu. Havuz, sen havuza pis de köy, köylünün anası aladı tabiri caizse. O yüzden bunu münakaşa ettiler hep. Anladın ya, mı? Aynen. Adamın tarlası var, abdest alıyor, şeyi var. Anladın mı? Develeri var ondan su içiyor. Bunları hep konuştular. Deve sudan içti işte, ne olacak bunun hükmü? Sormuyor mu sahabe etrafında dolaşan kedi hakkında? Değil mi mesela? O aranızda dolaşan bir hayvandır diyor Allah. Hep bunlar çok önemli değil. Bizim için önemli değil. Bir elimiz yağdı bir elimiz baldı. Çeşmeden geliyor. Bana ne kuyudaki su. O doğru bir noktada. Bir noktada doğru ama fıkhi noktada doğru değil değerli mevzu. Bunlar kitaplarda varsa alimler bahsetmişse sen bana ne bu mevzuyu ne yapalım diyemezsin. O zaman birisi çıkarsan der ki hadi 40 yılda bir başına geldi abi suların kesildi apartmandaki depoda bulanık abi su ne yapacaksın hadi. Allah sana bulanık sudan bahsetmiyor asıl sudan bahsediyor. Bu bulanık su hükmü ney? İşte bunları bilirsen çıkarsın işin içinden. Zaten şey olarak böyle, barajlarda şu işte normalde çok temizliyor ki adamlar... Bak aynı ne oldu? Temizleme biz, işleminden geçip temizliyorlar. Bak biz Bahreyn'e gittiğimde Suud'dan önce, Bahreyn'e gittiğimde biliyorsun. <gülüyor> gittik ya birkaç arkadaş Bahreyn'e. Biz bir piknik yerine davet edildik. Tamam mı? Böyle bir arsa gibi bak şimdi aklıma geldi o. Bir baktım birkaç tane kardeş böyle bir havuz gibi bir yer bulduk. Su, doğru dilimde su yok Vallahi Tuttu hemen bir kardeş o havuz gibi yerden su aldı. Şey abdest aldı. Birisi çıktı karşı geldi ona. Ya dedi bunun içine millet giriyor, şey giriyor. Beni de o ilgilendirmez Ben bakıyorum su. Suyun kokusu, rengi, tadı bir şey yok suda. Zahiren tertemiz su. Sen sen pisliyorsan ona dedi ki tuttu ondan abdest aldı mesela. Anlatabiliyor muyum? Böyledir yani. Hani başına hiç gelmeyecek değil. İlla bir şekilde geliyor. Yes. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunu istiyor istiyoruz. Ha, o yüzden diyor tamam. ki uzun süre durduğundan dolayı değişen su var. Tamam mı? Bunun hükmü nedir? Ya örnek mesela su işte uzun süre sakin olarak durduğu zaman ya tadı ya kokusu ya rengi mutlaka ne olur? Sirahit eder değişir. Hükmü nedir peki bunun? Dört mezhebe göre de bu su temizdir ve temizleyicidir. Mekruh falan da değildir. 4 mezhebe göre. Sadece ve sadece bazı hanbeliler mekruhtur demiştir. O kadar. Allah-u Alem buna da şaz bir görüştür diyebiliriz yani. <gülüyor> Racih bu icma'en tahurdur Allah-u Yani buradaki hanbelilerin bir kısmı aslında buna e, burada şaz kalmıştır diyebiliriz. Evet. Hatta İbn-i e, İbn Münzir ve İbn-i hatta burada ittifakı zikretmiştir. İbn-i Teymiye ve İbn-i Münzir ittifakı burada zikretmişlerdir. O yüzden tabi tahur yani. Temiz ve temizleyen su Hiçbir zararı yok yani suyun. Rahat rahat kullanabiliriz. Evet. İnşallah e, önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Zaten bir saat falan şey yaptık. Akide yaptık bundan önce. E, şimdi neredeyse 36 dakika fıkı oldu. Şimdi 3 saat seninle yapacağız abim Kadir. İbnül Müziri. İbnül Müziri. İbn Şimdi sadece şey yapacağız zaten İnşallah Peki. burada bırakıyorum vallahi alemvesselamussallahu aleyhi ve sellem, Muhammed ve ali